Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu ne billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fele mudille lehu ve men yudlil fela ha Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü embabat. Fakat istigar, hadisi Kitabı Allah ve hayral al-Hadi, hadi Muhammedin sallallahu ve sellem ve Şer al-Umuri muhtesatı ha ve kül muhtesetin bidâ ve kül bidâte zallâle ve kül zallâletin fi Alimlerle ümmet arasında karşılıklı olarak dikkat edilmesi gereken bazı mesuliyetler vardı. Bunlara devam ediyorduk. Bu haftada inşallah birbirine denk alimlerin akran olan ilimehlinin birbirleri hakkında söyledikleri sözlerin yayılmaması, bunların içe atılması, anlatılıp durmaması konusuyla devam edeceğiz. Alimlerin cer ve tadil konusundaki görüşleri, yani cer yaralamak, kusurunu ortaya çıkarmak demek, tadil de doğrulamak, adaletini belirtmek, rivayetine güvenilebileceğini ifade etmek bu anlamlara gelen ıhtılahlardır. Onların birbirleriyle ilgili ilim erinin birbirleri hakkında söyledikleri sözler ihtilafa elverişli, iştihada dayanan konulardır. Çünkü alimler iştihadı, iştihatla e, hükme ulaştıkları meselelerde bir takım hatalarda bulunabilirler, isabetlerde bulunabilirler. E, dini hükümlerde, şer'i hükümlerde bu tür hata ve isabet söz konusu olabildiği gibi alimlerin birbiri hakkındaki sözlerinde de e, bu türden hatalar mümkündür. Müstehitler hata etmiş de olsalar, ihtidat etmeleri sebebiyle ecir alırlar. İsabet ederlerse bunun karşılığı olarak Allah azze ve celle onların ecrini daha da artırır. Alimlerde birer insan olmaları hasebiyle birbirleri hakkında ifade ettikleri görüşlerinde bir tür heva ve asabiyet arız olabilir. Bu mümkündür. Bu sebeple alimler akranların yani birbirinin emsali olan kimselerin birbirleri hakkındaki sözleri içe atılır, anlatılmaz demişlerdir. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhum'a Hafız İbn Abdilber'in Camiu Beyanil İlim kitabında rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Alimlerin ilmini dinleyin. Bazılarını, bazıları aleyhine tasdik etmeyin. Yani onlar birbirleri aleyhinde bir şeyler söylerlerse bunlara aldırmayın. Malik bin Dinar da, Allah rahmet eylesin, yine aynı eserde geçen rivayette şöyledir. Alimler ve Kur'an'ın yani Kur'an okuyucu, hafız kimselerin birbirleri hakkında olmayan görüşleri alınır yani birbirleri hakkında söz ederlerse, birbirlerinin aleyhinde konuşurlarsa bunlara itibar etmemek gerekir. İbn Abdilber bu e, rivayetleri yer verdiği bölümde şu açıklamaları yapar. Adaleti sahih, ilmi emaneti sabit, güvenilirliği ve ilme gösterdiği itine açık seçik olan birisi hakkında hiç kimsenin görüşüne irtifat edilmez. Ancak imameti sabit olmayan adaleti bilinmeye, hafıza ve rivayet bakımından güvenilirliği söz konusu olmaması sebebiyle rivayeti sahih olmayan kimse hakkında ise ilim ehlinin üzerinde ittifak ettikleri şeye bakılır. Bu incelemenin götürdüğü sonuca göre getirdiklerinin kabul edilmesi konusunda iştihatta bulunulur. Müslüman bir çoğunluk tarafından din konusunda imam edinilen kimse hakkında karalamada, eleştirmede bulunanların hiçbirinin sözünün kabul edilmeyeceğiyle ilgili delil, selefin, Allah onlardan razı olsun, birbirleri hakkında öfkeli bir halde geçmişte birçok söz söylemiş olmalarıdır. Bunlar arasında İbn Abbas'ın, Malik bin Dinar'ın ve Ebu Hazım'ın da söylediği gibi haset haline yorumlananları da vardır. Bu durumlardan biri de tevil e, cihetindendir ki, Böyle bir halde birinin ifade etmiş olduğu görüş benimseyip dile getirmek gerekmez. Bazıları da tevil ve iştihada dayanarak birbirlerine karşı kılıç taşımışlardır. Gerektirici herhangi bir delil ve hüccet bulunmaksızın bu hususta taklit edilmeleri gerekmez. İmam İbn Abdülber'in bu sözlerinin ardından ilim ehlinin birbirleri hakkında okuyucularını hayrette bırakan bir takım nakillerde bulunmuştur. İmam Zehebi, Allah rahmet eylesin, şu izahda bulunuyor. Akranların birbirleri hakkındaki sözlerinin heva ve asabiyete dayandığına dair delil bulunursa bu sözlere iltifat edilmez. Bilakis dürülür, kaldırılır ve bunlar anlatılmaz. Nitekim kişi aynı biçimde, ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bu sahabeler arasında geçen anlaşmazlıklar ve savaşlardan uzak durup el çekmelidir. Bunlar divanlarda, kitaplarda ve cüzlerde bizlere anlatılmaktadır. Fakat bunların birçoğu munkatı, yani zayıf, isnadı, kopuk, bazısı da yalandır. Bunlar bizim önümüzde ve alimlerin arasında olan şeylerdir. Bunların dürülüp gizlenmesi gerekmektedir. Hatta kalplerin saf kalabilmesi, sahabe sevgisinin edinilmesi ve onlardan razı olması için yok edilmeleri gerekir. Bu gibi şeylerin gizli tutulması, avamın da tek tek ilim adamlarının da gerçekleştirmeleri gereken kesin bir görevdir. Hevâdan uzak, insaflı bir alimin bu konuları mutala etmesine ruhsat tanımıştır. Buradaki şart, bu ilim adamının Allah Azze ve Celle'nin Haşir Suresi 10. ayeti yani mealen, Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizlere ve iman ile bizi geçmiş olan kardeşlerimize mağfiret eyle. İman edenlere karşı kalplerimize hiçbir kim bırakma derler. Bu ayet ile bizlere öğretmiş olduğu şekilde istiğfar etmesidir, bağışlanma dilemesidir. O insanların öncelikleri, kendilerinden vuku bulan şeyler için kefaret olacak amelleri, hatalarını silecek cihat ve çabaları, arındırıcı ibadetleri vardır. Biz onlardan hiçbirisi hakkında aşırıya gidecek değiliz. Onlar için masumluk iddiasında da bulunmuyoruz. Bazısının, bazısından daha faziletli olduğunu kesin olarak söyleriz. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhumanın, Ümmetin en faziletleri olduğunu kesin olarak söyleriz. Bunlardan sonra da sırayla cennetle müjdelenmiş olan diğer sahabeler Hamza, Cafer, Muaz, Zeyd, müminlerin anneleri, nebi aleyhissatvesselam'ın kızları farklı mertebeleriyle Bedir ehlinin geldiğini yine kesin olarak söyleriz. Rafizilerin ve bidat ehlinin kendi kitaplarında bu hususlarla ilgili zikretmiş oldukları şeylere meyletmeyiz. Bunlara hiçbir değer vermeyiz. Bunların çoğu Batıl, yalan ve iftiralardır. Batıl rivayetlerde bulunmak, sahihlerde ve müsnetlerde yer alanları reddetmek, rafizilerin huyudur. Bu sarhoşluktan uyanma vakti gelmiştir. Tabiinden hiçbir grup da, e, tabi yani sahabeden sonra gelen e, Müslümanların bir grubu da birbirler hakkında bir takım sözler söylemiş ve hatta savaşmışlardır. Açıklanması imkansız, yayılmasında da hiçbir fayda bulunmayan olaylar meydana gelmiştir. Tarih kitaplarında, cerh ve tadil ile ilgili eserlerde hayret verici şeyler bulunmaktadır. Akıllı insan kendisinin düşmanıdır. Kişinin kendisini alakadar etmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Alimlerin etleri zehirlidir. Evet, Hafız Zehebi Siyer-i Nübelada bu açıklamaları yapar. Ve e, mizanül itidalde de şunları söyler. Akranların yani birbirinin emsali olan kimselerin birbirleri hakkındaki sözlerine özellikle de bir düşmanlık, mezhep ya da hasede dayandığını görüyorsan önem verilmez. Böyle bir durumdan ancak Allah'ın korudukları kurtulabilir. Peygamberler ve sıddıklar haricinde hiçbir asırda yaşamış insanların böyle bir şeyden selamette olabildiklerini bilmiyorum. Eğer isterseniz bu konuyla alakalı birçok defter doldurabilirsiniz. Evet, akranların birbirleri hakkındaki sözlerinin def edilmesi konusundaki bu ifadeler mutlak değildir. Hakkında söz söylenen alim, görüşlerinde adalet ve insaf görülen bir grup tarafından tefsik edildi, yani güvenilir bulunduğu ve görüş beyan edenin bu sözünün adalet, hak ve ilimden değil de sadece heva, taasup ve zulümden kaynaklandığına dair bir delil bulunduğu takdirde akranların birbirleri hakkındaki sözleri def edilir. Ravinin yanılması, vehmi, hafızasındaki eksiklik gibi hususlarla ilgili olarak nakledilenler ise bu kapsamda değildir. Çünkü bununla kast edilen basiret üzere Allah Azze ve Celle'ye ibadet edilebilmesi için ilmi nakleden kimselerin derecesini ya da zayıflığını açıklamaktır. İmam Şafi Allah rahmet eylesin şöyle der. Fıkıh ehlinden olan birine hadis ehlinden olan biri hakkında soru sorulur. O da aralarında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın onun hadisinden el çekin. Yani onun rivayetinden el çekin. Hadisini kabul etmeyin çünkü o yanılır. Yahut da işitmediğini tahdis eder. Yani rivayet tekniğine uygun rivayetlerde bulunmaz e, der. Bu söz sahibi hakkında aleyhte şahitlikte bulunulduğuna cerh edilmesine sebep teşkil edecek eza cinsinden değildir. Ancak bu sözün sahibinin bir düşmanlığının bulunduğunun bilinmesi bundan hariçtir. Evet, bu halde ifade ettiği söz nedeniyle değil ama düşmanlığı nedeniyle onun bu cerhi reddedilir. Akrana hakkında görüş beyan eden kişinin adil olmadığına delalet eden hususlardan bazıları şöyledir. Bir beldede ilmi bir uzmanlık alanında veya benzer bir konuda rekabet bulunması. Buna örnek olarak İbni Ebi Zib'in İmam Malik hakkında tan etmesi, eleştiri ağır eleştiride bulunması buna yorumlanmaktadır. Her ikisi de kendi yaşadıkları zamanda Medine'nin alimi idiler, Medine'nin imamı idiler. İmam Zehebi Allah rahmet eylesin şöyle naklediyor. Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. İbne Ebizbe Malik'in satan ve alan muhayyerdir hadisini almadığı haberi ulaşmıştı. Teb'i etmesi istenir. Teb' ederse ne ala aksi halde boynu vurulur demişti. Bunu İbne Bizip İmam Malik hakkında söylüyor. Ahmet Ahmet bin Hanbel daha sonra İbn-i Bizzib, vera ve hakkı söyleme bakımından Malik'ten daha ilerideydi demiştir. Zehebi bu rivayetin arkasından şu açıklamayı yapıyor. Gerektiği şekilde vera sahibi olmuş olsaydı, büyük bir imam hakkında böyle çirkin bir söz söylemezdi. Malik sadece hadisin zahiri ile amel etmemiştir. Çünkü bu hadisin mensuh olduğu görüşündeydi. Denildiğine göre İmam Malik bu hadisle amel etmiş ve ayrılıncaya kadar sözünü icap ve kabulün telaffuz edilmesine yorumlamıştır. Malik'in bu hadiste olsun, bütün hadislerde olsun ecri bulunmaktadır. Şayet isabet ederse buna ek olarak bir başka ecir daha alması gerekir. adında hata eden kimse hakkında kılıç gerektiği görüşüne ancak haruriler, hariciler sahiptir. Her halükarda akranların birbirleri hakkındaki görüşlerinin çoğuna itimat edilmez. İbn Ebizi bin Kendisi hakkındaki sözünden dolayı Malik'in değerinden hiçbir şey de eksilmez. Ayrıca alimler İbni Ebi Zibi, bu sözünden dolayı tadif edemezler. Yani onu zayıf sayamazlar. Her ikisi de kendi zamanlarında Medine'nin alimidirler. Allah ikisinden de razı olsun. Bu sözün sabit oluşuna göre incelenip araştırılması gerekir. Bu sebeple İmam Zehebi, Allah rahmet eylesin. Bu söz zikrettikten sonra İmam Ahmed bu İmam Ahmed'e bu sözü isnat etmemiştir. Muhtemelen sahih değildir demiştir. Said bin el-Müseyyib Allah'ın ikrime hakkındaki sözü de yine bu türdendir. Daha başka örnekler de bulunmaktadır. İkinci bir husus şiddetli öfkedir. Öfke anında bir alimin diğer hakkında söz söylemesi meydana gelebilir. Böyle bir şey vuku bulabilir. Öfke hali geçince o sözden vazgeçebilir. E, bu konuda İmam İbn Abdilber şu açıklamada bulunur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri ve alimlerin birçoğunun arasında bundan daha fazla sözler bulunmaktaydı. Anlayış, ilim ve temiz ehli olanlar böyle şeylere iltifat göstermezler. Çünkü onlar da insandırlar. Öfkelenebilirler veya hoşnutluk gösterebilirler. Öfkeye dair söylenecek olanla Hoşnutluk için söylenecek olan aynı değildir. Hilim ancak öfke anında bilinebilir. Bu sözü söyleyen ne kadar güzel söylemiştir. İmam İbn Abdilber, bundan sonra alimlerin öfke anında birbirler hakkında söylediklerine dair örnekler zikreder. Üçüncü husus, mezhebi ihtilaftır. Alimlerin mezhepleri ve meşrepleri farklı ve çeşitlidir. Mezhep farklılığı çoğunlukla bir alimin akranına ağır eleştiride bulunması konusunda sebep teşkil etmiştir. İbn Adi rahimullah, İmam Ebu Bişir Muhammed bin Ahmed et Dullabi rahmetullahi dair şöyle der: reye karşı sergilediği sert tutumundan dolayı Naim bin Hammad hakkında sahip olduğu görüş sebebiyle itham edilmiştir. Yani bundan dolayı suçlanmıştır. Diğer bir husus kin ve düşmanlıktır. Var olan düşmanlıklar alimlerin birbirleri hakkında ağır eleştiride bulunmalarına sebep teşkil edebilir. Birili mehli şöyle der. Asba ve İbni Abdülhakem arasında bir soğukluk vardı. Biri diğerine iftira suçlamasında bulunurdu. İmam Zehebi, Allah rahmet eylesin, bu konuda şunları söyler. Cerh ve tadil imamlarıyla ilgili olarak ne ender görülen yanılgıdan, ne de kendileriyle Aralarında kim ve düşmanlık bulunan hakkında ifade ettikleri keskin sözlerden masum oldukları iddiasında bulunmuyoruz. Bilmektedir ki, akranların birçoğunun birbiri hakkındaki sözlerine itibar edilmez. Özellikle de sözlerine sözlerinde insaf görülen bir grup tarafından güvenilir bulunmuş birisi ise. Akranların birbirleri hakkında ilme ve adalete değil, heva, taassuf ve zulme dayalı olarak sözler söyleyebileceklerine dair delalet eden delillerin bazıları bunlardır. Şu önemli kural göz önünde bulundurulması gerekir. Akranların birbirleri hakkındaki sözleri dürülür, anlatılmaz. Ayrıca cerh tadilden önde gelir kaydesi de bu kuralı bertaraf etmez. Zira bu kural mutlak değildir. Tace süpki şöyle der. Cerh tadilden önde gelir kuralının yani bir kimsenin eleştirilmesi onun güvenilir bulunmasından önce gelir. Kuralının mutlak olduğunu anlamaktan şiddetle sakınmak gerekir. Bilakis doğru olana göre imamet ve adaleti sabit olan, övenleri çok, cerh edenleri az olan ve mezhebi taassuptan veya bir başka sebepten dolayı cerh edildiğine delalet eden bir karine bulunan kimsenin cerh edilmesine iltifat edilmez. Yine şunları söyler. Tabaka-i de. Cerheden kişinin akranlar gibi bu e, böyle kimse arasında cereyan ettiği gibi Cehh değerlendirmesini, taatleri masiyetlerine yani iyilikleri kötülüklerine, övenleri yerenlerine, teskiye edenler yani temize çekenleri, onu eleştirenlerine baskın gelen kişi hakkında açıklanmış olsa da dünyevi bir rekabet söz konusu olduğu takdirde bu değerlendirmenin kabul edilmeyeceğini bildirmiştik. İşte buna göre Sevri'nin ve başkalarının Ebu Hanifi hakkındaki, İbn ebi Zibin ve başkalarının İmam Malik hakkındaki İbn-i Şafi'i hakkındaki, Nesai'nin Ahmet bin Salih hakkındaki sözlerine iltifat edilmez. Şayet cerhin önde tutulmasını mutlak kılsaydık, imamların hiçbiri bundan kurtulamazdı. Çünkü hiçbir imam yoktur ki, birileri tarafından eleştirilmiş, olumsuz yönde eleştirilere maruz bırakılmış olmasın. Bu sözler, alimlerin adalet ve insaf ehli olmadıkları anlamına gelmez. Bilakis bu adalet ve insaf Allah'a hamdolsun onlarda asıl olan bir özelliktir. İstisnalar ise bu burada zikredilenlerdir. Bu, bu konuyla ilgili parlak tablolardan bazıları şu şekilde. İmam Ahmet, İshak bin Rahüye rahmetül aleyh hakkında şöyle der. Her ne kadar bazı konularda bize muhalefet etse de Horasan'a İshak gibi bir köprü kurulmamıştır. İnsanlar hala birbirlerine muhalefet etmektedirler. Bu sözler alim bir imamın bazı ilmi meselelerde kendisine muhalefet eden çağdaşı hakkındaki sözleridir. Fakat adalet ve insaf, iştihadi meselelerde vuku bulan ihtilafın etkisinde kalmadan hakkı söyletmektedir. İbn-i Elhambeli, Allah rahmet eylesin, şöyle der. İmam Ahmet Rahimeullah, İshak bin Rahüye'yi anar, onu metheder ve övgüde bulunurdu. Şöyle derdi. Her ne kadar bazı şeylerde bize muhalefet de etse, insanlar hala birbirlerine muhalefet etmektedirler. İshak'ın, diğer imamların ve onların görüşlerini kabul edenlerin sözü çoğu kere İmam Ahmet'in görüşüyle çelişirdi. Onların görüşlerine muvaffakat etmezdi. Hepsine muvaffakat göstermese de bu görüşleri ve istedlallerini inkar etmezdi. Yine Muhammed bin Ahmet el Fincar şöyle nakledir. İbn değişik ilim dallarında çeşitli eserler bulunmaktaydı. Aralarında mezhep farklılığı bulunmasına rağmen fakih Ebu Hafs Ahmet bin Hafs ile aralarında sevgi ve kardeşlik vardı. Yine Zehebi İbn -i Mende hakkında İbn -i Mende hakkındaki sözlerini reddeden ilim ehliliğinden bazılarını Ebu Naim el İsfahani hakkındaki görüşlerine dair şunaklılde bulunuyor. Ebu Nuaym'a İbn Mende hatırlatıldığında o Uğudağlardan bir dağdır demiştir. Ebu Nuaym onunla aralarında var olan şiddetli soğuklara rağmen bu sözleri söylemiştir. İbn Mende hakkında etmesine rağmen, onu eleştirmesine rağmen Ebu Nuaym bu sözleri söyleyebilmiştir. Zehebi'nin siyerül Alam'ın Belada naklettiği eee Tarihu İsbahan'da e, da geçen şu sözleri vardır. E, Hafız Ebu Nuaym'ın. İbn Mende muhaddislerden bir hafızdır. Ömrünün sonlarında ihtilatta bulunmaya başlamıştır. Yani hafızası karışmaya başlamıştır. İbn-i Useyd'den, Ebu Züraer Razi'nin yeğeninden yani erkek kardeşinin oğlundan ve i̇bn Carut'tan kendilerinden icazeti bulunduğu duyulduktan, gidişatında dengesizlik görüldükten ve bir gruba inanç esaslarına dair bir takım görüşler bu görüşlerle tanınmadıkları halde bu görüşleri onlara nispet ettikten sonra tahdiste bulunmuştur. Allah'tan hataları örtmesini ve muhafaza buyurmasını dileriz. Ebu Nuaym İbn Mende hakkında bu ifadeleri kullanmıştır. Zehebi bununla ilgili bu nakli siyeru e, aleminu zikrettikten sonra şunları söylüyor. Var olan düşmanlık nedeniyle onun senin hakkındaki sözlerini duymadığımız gibi hasmın hakkındaki sözünü de önemsemeyiz. İbn Mende'nin Ebu Nuaym'a karşı işlediği çirkin bir hatasını bidatcilik değerlendirmesini ve zikretmeyi istemediğim şeyleri gördüm. Allah'a hamdolsun ki her biri kendi nefsinde saduktur, dürüst kimselerdir. Naklinde ise mütteğen suçlanmış kimseler değildir. Aralarında birbirini eleştirmeye sevk eden bir soğukluk bulunmasına rağmen Ebu Nuayma ve İbn Mende'ye e, bu şekilde övgüde bulunuyor Hafız Zehebi. Bu da alimlerde asıl olanın adalet ve insaf ehli olduklarıdır. Alimlerin heva sebebiyle muteber olmayan eleştirileri olabilir. Hevanın yolları ve gizlice sızdığı noktalar çok incedir. Masum ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. Müştehitler hakkında verilen hükümde adil olmak gerekir. Müşteit ecir alır ama hatalı ictihadından dolayı desteklenmez. Ümmet nazarında kabul edilmiş usullere göre hüküm ispat etmeye çalışan Müslüman alim İştihat şartlarına sahip iken iştihat eder ve isabet ederse iki ecir alır. İştihatında yanılırsa bir ecir alır. Her halükarda ecir almaktadır. İştihatta günah sorumluluğu kaldırılmıştır. Amr bin As radiyallahu anh'a rivayet göre Allah Resulü aleyhisselatü vesam şöyle buyurmuştur. Hakim hüküm verip iştihatta bulunur da isabet ederse iki ecir alır. İştihatta bulunup hata ederse bir ecir alır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müşteid'in yapmış olduğu bu çalışma, bu gayret, bu ihtidat kendisinden istenenin en üst noktasıdır. Zira müşteid'den hakka isabet etmesi değil, hakka isabet edebilmek için ihtidat etmesi istenmektedir. Şeyhülislam İbn Taymiye şöyle der: Ehli sünnetin mezhebi ihtidat eden kişi hata etse bile günah bulunmadığı yönedir. Yine şöyle der. İhtidat edenler bazen isabet etmekte, bazen de hata etmektedirler. İhtidat edip hata ederlerse İştihatlarına karşılık ecir vardır, hatalar da kendi lehlerine bağışlanmıştır. Dalalet ehli, sapıklık ehli olanlar, hata ve günahı birbirinden ayrı görmektedirler. ayrı Müştehitler hakkında bazen aşırı giderek onların masum olduklarını söylerler, bazen de tam aksi bir tutumla müştehitlerin hata yoluyla haddi açtıklarını ifade ederler. İlim ve iman ehli olanlar ise müştehitleri ne masum sayarlar ne de günahkar ilan ederler. Yine İbn Teymiye şunları söyler: İmam, hakim, yetkili, münazaracı, müftü gibi kimselerden kim olursa olsun istidlalde bulunan müştehit yani delil getiren müştehit ictihad edip istidlalde bulunur da Allah'a karşı mümkün olduğunca takva sahibi olursa işte Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu sorumluk budur. Gücü yettiğince takvayı elden bırakmazsa Allah'a itaat etmiş ve sevaba hak sahibi hak kazanmış olur. Cebriyeci cehmilerin görüşlerinin aksine Allah elbette onu cezalandırmaz. Böyle bir müştehit Allah'a itaat eden biri olmak manasıyla isabet etmiştir. Fakat aynı durumda hakkı bazen bilebilir, bazen de bilemeyebilir. İhtiad eden ve istidlalde bulunan herkes hakkı bilebilir demek değildir. Azap vadine ancak emredileni terk eden veya yasaklananı yapan kimse müstakulur. Fakihlerin ve imamların görüşü bu şekildedir. Selef hakkında bilinen ve Müslümanların cumhuruna ait olan görüş de bu yöndedir. İçtihad eden alim hakkında bağışlanmış olan bu hata, ayet ve hadisin delaletine binaen o şeyin sabit olduğuna inanmaz sebebiyle habere dayalı, yani vahye, kendisine ulaşan ilme dayalı bir konu olduğundan böyledir. Yine İbn-i Teymiye rızahta bulunur. İçtihatta bağışlanan hata iki tür meseleyle ilgilidir. Habere dayalı meseleler ve ilmi meseleler. Mesela bir ayet veya hadisin delaletinden dolayı bir şeyin subutuna, sabit olduğuna inanan kimse gibi. O şeye muarız, yani ona aykırı ve muradı açıklayan bir husus bulunabilir. Fakat müştehit bu hususu bilmiyor olabilir. Sabit olduğuna inandığı bir hadise dayanarak kurban edilmek istenenin İshak aleyhisselam olduğuna, Gözleri onu idrak edemez ayetinin yani En'am suresi 103. ayetinde ve Allah vahiy yoluyla yahut perde arkasından vahyetmesi dışında hiçbir insanla konuşmaz. Yani Şura 51. ayetlerinden ötürü Allah'ın görülemeyeceğine inanması gibi ki Ayşe radıyallahu anh'a bu iki ayetle Nebi aleyhisselatü vesselam hakkında rüyetin nefine ihtiyacında bulunmuştur. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın dünyada Allah azze ve celleyi görmediğine delil getirmiştir bu ayetleri. Bu ayetle umum yoluyla delil getirmektedirler. Nitekim tabiinden bazılarının da Allah'ın görülemeyeceği görüşü nakledilir. Yüzler var ki o gün parıldar, Rabbine bakarlar ayetini Mücahit ve Ebu Salih'ten nakledildiği gibi Rablerinin sevabını beklerler şeklinde yorumlamışlardır. Bir diğer örnek de kimse kimsenin günahını yüklenmez. Fatır 18. ayetinin delaletine olan inancından ötürü ve işitmede yanılgı olabileceğinden dolayı bunun Ravi'nin rivayetinin öne geçirileceğine inanarak, dirilerin ağlamaları sebebiyle ölünün azap görmeyeceğine itikad eden kimsedir. Selef ve halefden e, bir kısım ilim ehli bu şekilde inanmaktadır. Sen ölülere işittiremezsin. Rum suresi 52. ayetinin delaletinden dolayı ölünün dirilerinin hitabını işitmediğine inanmak da bir diğer örneği teşkil eder. Allah'ın hayret etmediğine inanmak da diğer bir misaldir. Nitekim Şuray, hayret etmenin sebebin bilinmemesinden ötürü olduğuna ve Allah'ın cehaletten, bilgisizlikten nezeh olduğuna inandığından dolayı böyle bir inanca sahipti. Kuşla ilgili hadisin sıhhatine inandığından dolayı Ali radıyallahu en faziletli sahibi olduğunu kabul etmekte bir başka örnektir. Buna göre nebi aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ım, insanlar içinde sana en sevimli olanı bana getir de bu kuşu benimle beraber yesin. Bunu Buhari Tarihinde rivayet eder. Düşman lehine casluk yapıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş planını onlara bildirenin münafık olduğunu kabul etmekte bir diğer örnektir. Nitekim Ömer bin Hattab hakkında, Allah ondan razı olsun, e, bu şekilde inanmış. Bırak ben de şu münafığın boynunu vurayım demişti. Münafıkların bağısından yana durarak tek bir kez öfke duyanın münafık olduğuna inanmakta başka bir örnektir. Useyb bin Hudayr'ın Sa'd bin Ubade hakkında inandığı husus gibi. Ona hitaben sen münafıksın, münafıklar lehine tartışıyorsun demişti. Bazı kelime ve ayetlerin sabit bir nakil ile sabit olmadığına dayanarak Kur'an'dan olmadığına inanmakta bir diğer örnektir. Selef'ten birçok kişi de Kur'an'dan bazı lafızları kabul etmedikleri nakledilmiştir. Mesela bazısı ve kadâ ke, İsa İsra 23. ayetin lafzı bu lafını. İnkar etmiş ve bunun ve bu keş şeklinde olduğunu söylemiştir. Bazısı da ve iz ehezallahu misaqen nebiyyin, Alimran 81. ayetindeki bu ifadeyi inkar ederek misaqa beni İsrail şeklindedir demiştir. Abdullah'ın kıraatı bu şekildedir. Bazısı da evelem yeşeyillezine amenu, Rahat suresi 31. ayetini, Evellem yetebeyyen lezine amenu şeklinde olduğunu söylemiştir. Diğer misal olarak da Ömer radıyallahu anh, Hişam bin el Hakem'in Furkan Suresi'ni kendisi gibi okumadığını görünce bu kıraati reddetmiştir. Ayrıca seleften bir kesim Kur'an'ın okuduğu ve kendilerinin bilmediği bazı harfleri inkar etmiştir. En nihayet Osman radıyallahu anh bunları İmam mushaf üzerinde toplamış birleştirmiştir. Bir diğer örnek olarak selef ve haleften bir kesim Allah'ın masiyetleri murad ettiğini inkar etmiştir. Yani dilediğini inkar etmiştir. Çünkü onların inandıklarına göre bunun manası Allah'ın masiyetleri sevip razı olduğu ve emrettiği şeklindedir. Selef ve Halef'ten bir başka kesimde yine Allah'ın masiyetleri murad ettiğini inkar etmiştir. Çünkü bu kesimde yer alan kişiler iradenin ancak ve ancak masiyetlerin yaratılmasını istemek manasında olabileceğini zannetmişlerdir. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu. ...dilediği şeyin olduğu, dilemediği şeyin ise olmadığı bilgisine sahip bulmuşlardır. Evet, Kur'an irade lafzını hem bu manayla hem de öteki manayla getirmiştir. Fakat her bir kesim bu iki manadan birini kabul edip diğerini reddetmiştir. İslam'ın sözlerinden, yani bu açıklamalarından ve vermiş olduğu örneklerden anlaşıldığına göre... ...iştidatta yapılan hata bağışlanmıştır. Çünkü müştehit... Kendi bildiği bir delilin delalet etmesi sebebiyle bir şeyin sabit olduğuna inanıyor. Bunun aksi bulunduğunu da bilmiyor. Bu durumdaki bir müştehide o şeyin aksi beyan edildiğinde görüşünden döner. Yani delille bu ortaya konulduğunda görüşünden döner. Nitekim bu durum Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin zikretmiş olduğu örneklerin birçoğunda açıkça görülmektedir. Fakat sorumluluğu ortadan kaldıran ve müştehide ecir kazandıran iştihat, buna ehil olanlar tarafından gerçekleştirilen iştihattır. Avam ise her ne kadar iştihat iddiasında da iştihat donanımına ihtiyaçları bulunması nedeniyle onların iştihadı, alimlerin iştihadı yanında biraz kısır kalır. Avam çoğu zaman zanna, tahmine ve hevaya dayalı görüşler dile getirirler. İmam Şatibi Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Şeriatta vaki olan iştihat iki türlüdür. Şer'i bakımdan itibar edilen iştihat, bu tür iştihat için gerekli olan şeyleri bilen iştihat ehlinden sadır olur bu tür iştihat. İkincisi de muteber olmayan iştihattır. Bu tür iştihat da iştihat için gerekli olan şeyleri bilmeyenlerden sadır olan iştihattır. Bunların hakikati, istek ve arzulara hevaya dayalı bir görüş, kör bir basiretsizlik ve arzulara tabi olmaktır. Bu şekilde sadır olan her türlü görüşün muteber olmadığı konusunda şüphe yoktur. Çünkü böyle bir görüş Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hakkın zıttıdır. Nitekim Maide suresi 49. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Hevalarına uyma. Yine Sa'd suresi 26. ayetinde şöyle buyrulur. Ey Davud biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet. Hevaya uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Genel olarak bu konuda hiçbir problem söz konusu değildir. İlim ehli olmayanlardan sadır olan bu tür iştahat, Nebi sallallahu aleyhi ve Sen döneminde başı yarılan sahabiye soğuk havada gusletmesi gerektiği yönde fetva verenlerle ilgili kıssada görülmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'dan rivayete göre o şöyle anlatır. Bir sefere çıkmıştık. İçimizden birine bir taş isabet etti ve başını yağardı. Ardından ihtilam oldu. Arkadaşlarına, Tevmüm konusunda benim için bir ruhsat biliyor musunuz diye sordu. Sen için bir ruhsat bulamıyoruz. Su kullanmaya gücün yeter dediler. Bunun üzerine adam kusletti ve öldü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğimizde, bu olay kendisine anlatıldı ve onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Bilmiyorlarsa sormalı değil miydiler? Bilmeme hastalığı, böyle bir hastalığı olan kimsenin şifası sormaktır. Yani cahilliğin şifası sorup öğrenmektir buyurdu. Bunu Ebu Davud ve Darekutni rivayet etmişlerdir. Evet, bu kimseler dikkat ederseniz bizim itikadımızda bütün sahabeler müştehit alimlerden de üstün, ilim sahibi her biri müştehit, kabul edilen kimselerdir. Onların hatası Allah Resulü ve Vesselam hayatta olmasına rağmen, yani kitaba ve sünnete başvurma imkanları bulunmasına rağmen bunu terk ederek rey ile, kendi görüşleriyle hükümde bulunmalarıydı. Eğer, yani burada avama nispet edilen iştahat, onların kendi görüşleriyle bir hükümde bulunmalarıdır. Fakat kitaba ve sünnete arzulanan meseleler böyle değildir. İştahatın en üstünü elbette budur. Meselen hükmünü kitapta ve sünnette aramaktır. E, olması gereken de budur. Alimler arasındaki ihtilaf, kaçınılması mümkün olmayan bir durumdur. Çünkü Allah Teala hikmetiyle bu dinin fer'i konularının çeşitli e, iddiaları, çeşitli öne sürülen teorileri kabul edilebilmesi ve zanna mecal olabilmesi yönünde hükmetmiştir. Bu teoride bulunanlar nezdinde sabit olduğuna göre teoriler üzerinde ittifak sağlamak normal olarak mümkün değildir. Usulde değil furu'da, külli meselelerde değil cüz'i meselelerde ihtilafın imkanı konusunda zanna dayalı hususlar değerlidir. Bu nedenle böyle bir ihtilaf ümmeti fırkalaşmaya götürmemiştir. Yani götürmemelidir daha doğrusu. Burada tabii ki bahsettiğimiz ihtilaf kaçınılmaz olan ihtilaftır. Yani e, hüccetin beyanından sonra buna rağmen bir e, ihtilaf etme değil. Allah ve Resulünden ulaşan apaçık delillere rağmen reyde, görüşte ayak direme değil. Bunlar şüphesiz kınanmıştır. Allahuazze ve celle ihtilaf edip durmaktadırlar ancak Allah'ın kendilerine merhamet ettikleri bundan müstesna e, diye buyurdu. Hud suresi 117 118. ayetlerinde böyle buyurur Allahuazze ve celle. İhtilaf edenleri Kınamıştır. İhtilafın hiçbir çeşidini Allah Azze ve Celle övmemiştir. Bu sebeple insanlar bazen, ilim ehli bazen, e, delile ulaşamadıkları için, delil kendilerine apaçık beyan olmadığı için ihtilaf etmişlerdir. Dinin aslında bir ihtilaf yoktur. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dinde ihtilaf yoktur. İhtilaf, e, dine muhatap olanlar arasında söz konusu oluyor. Evet. İnsanlar elbette bu görüşlerde, kendi iştahatlarıyla vardıkları sonuçlarda bu sonuçları kesinlikle Allah'ın dinine nispet edemezler. Allah'ın dininde gelen şey sadece kitap ve sünnetle gelendir. İnsanlara ihtilaftan mümkün mertebe kaçınmak, fırkalaşmaktan, tefrikadan, bölünmekten, gruplara ayrılmaktan uzak durmaktır. Allah Azze ve Celle'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitabe, de fırkalara bölünen ve gruplar haline gelenlerle senin hiçbir ilişkin yoktur buyurarak bundan açık bir yasaklamada bulunuyor. Evet, bu ümmet arasında, sahabe arasında, sahabeden sonraki ilim ehli arasında her ne kadar bazı feri meselelerde ihtilaf bulunsa da onlar fırkalaşmaya gitmemişlerdir. Sahabelerde mezheplere bölünme yok idi. Bu tür mezhebe bölünme, mezheplere ayrılma daha sonradan ortaya çıkmıştır. Şüphesiz müştehitlerin, iştahat eden alimlerin, hükümlerle ilgili ihtilaflarının itibara değer bazı sebepleri bulunmaktadır. Bu ihtilaflar maksatlı, nedensiz, hevaya dayalı veya buna benzer bir durumda değildir. İbn-i Teymiye, Allah Hamed eylesin Ref'ul Melam Anil Eymmetil A'lam adını verdiği güzel bir risalede bu kitap Türkçe'ye de tercüme edilip yayınlanmıştır. Bu sebeplerden bazısını bir arada zikretmiştir. Bu konu üzerinde de geçtiğimiz haftalarda mezheplerin ihtilaf sebepleri başlığıyla bir ders seslendirmiştik. Orada özetle bu bahsettiğimiz eserinde i̇bn Teymiye özetle şunları söylüyor. Şu bilinmelidir ki, ümmet nazarında genel kabul gören imamlardan hiçbiri, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a sünnetlerinden küçük olsun büyük olsun herhangi birisine maksatlı olarak muhalefet etmiş değildir. Bu imamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın vacip olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki herkesin görüşünün kabul veya reddedilebileceği üzerinde kesin olarak ittifak etmişlerdir. Ancak bu imamlardan birinin görüşünün aksinde sahih bir hadis bulunmaktaysa, bu hadisin için terk ettiği hususunda bir mazereti bulunması gerekir. Mazeretlerin hepsi üç sınıfa ayrılır. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey söylediğine inanmaması. İkincisi, o sözle o meseleyi murad ettiğine, onu kastettiğine inanmaması. Üçüncüsü, o hükmün ne sedirmiş olduğuna inanması. Bu sınıflarda birçok sebeplere ayrılmaktadır. İbn Teymiyye rahimullah daha sonra bu sebeplerin detaylarını ele alır. Büyük faydalar içeren bu risalede elbette herhalde ilim talebinde olan herkes için bir hak olsa gerek. Bilinmesi gereken diğer bir husus da müştehit ilim ehli arasındaki ihtilafın hakiki bir ihtilaf sayılmadığıdır. Bazen ihtilaf lafsi bir ihtilaf da olabilir. Yahut da Sezat değil, çeşitlilik babından yani tenevuat denilen türden bir ihtilaf olabilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayete göre o şöyle anlatıyor. Bir adamın bir ayet okuduğunu duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunun hilafına okuduğunu duymuştum. Adamın elinden tuttum ve Nebi aleyhisselatü vesselamın yanına götürdüm. Olayı kendisine anlattım ve yüzünde bir hoşnut, hoşnutsuzluk gördüm. Şöyle buyurdu. Her ikiniz de iyi etmişsiniz. İhtilaf etmeyin. Sizden öncekileri ihtilaf ettiler ve helak oldular. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyye bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam aralarında ihtilaf eden kimselerin her birinin diğerinde bulunan hakkı inkar edişini içeren ihtilafı yasaklamıştır. Yani biri diğerindeki hakkı inkar etmemelidir. Çünkü ayeti okuyanlardan her biri kendi kıraatinde doğruydı. Bunu da bizden öncekilerin ihtilaf edip helak oldukları ile iletlendirmiştir. Daha sonra şunları ifade ediyor. Şunu bil ki, arkasında heva mirası bırakan, ümmet içinde var olan ihtilafların ekserisinin, büyük çoğunluğunun bu türden olduğunu göreceksin. Buna göre ihtilaf edenlerden her biri, kendisinin sabit gördüğü konuda veya bir kısmında isabetli olduğu halde, karşı tarafın kabul ettiği görüşü reddederken hatalı olabilir. Buna fıkhi konuda, e, bizim az önce tenevuvat diye zikrettiğimiz konuda zikrettiklerimiz, e, ihtilaf olarak isimlendirilmemelidir. Yani her ne kadar lafzen bir ihtilaf söz konusu olsa da ihtilaf olarak değerlendirilmez. Mesela e, kâmetin e, ikişer sefer mi, dörder sefer mi tekrarlanacağı, birer sefer mi, ikişer okunanların teker teker okunması... E, dört, dört sefer okunanın iki sefer okunması şeklinde e, iki farklı rivayet sahih olarak gelmiştir. E, birisiyle amel eden, bunlardan birisini e, amel etmek için kendisini seçen kimse, diğeriyle amel edeni kınayamaz, kınamamalıdır. Her ikisi de sahih olarak sabit olmuştur. Yine namaza başlayan bir kimsenin e, ellerini göğsü hizasında kaldırması, omuzları hizasında kaldırması, kulakları hizasında kaldırması ve başının yukarısına kadar kaldırması sabit olarak gelmiştir. Bunlardan dilediyle amel edebilir. bir bunlardan birini tercih eden, diğerini tercih edeni kınamamalı, bu ihtilafa sebep olmamalıdır. Burada tenevvüt vardır çünkü. İhtilafın arz edileceği ve hakkın batıldan ayırt edileceği temel esas kitap ve sünnettir. Yani Allah azze ve celle ümmetin ihtilaf etme durumunda da başvuracağı kaynağı zikretmeden bu ümmeti terk etmemiştir. Nisa suresi 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, şayet Allah'a ve ahiret gününe inanmış iseniz onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha iyidir. Allah Azze ve Celle'ye götürmek, Kur'an-ı Kerim'e götürmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e götürmek de hayattayken kendisine bizzat, vefatından sonra ise onun sünnetine götürmektir. Bu temel esasa binaen, delaleti ve subutu kat'i olan bir konuda iştihat kabul edilmez. Böyle bir konuda iştihatta bulunmak isteyen kimse, Allah'a ve Resulüne muhalefet etmiş olur. Nisa suresi 115. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kim kendisi için doğru yol, açıklık kazandıktan sonra peygambere muhalefet eder, ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme atarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Nebi Aleyhisselatü vesamdan sonra hiç kimse hakkında masumiyet söz konusu değildir. Müştehid alimlerden hiçbiri masum değildir. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam dışında herkesin sözünden alınacak olanlar da vardır. Reddedilebilecek olanlar da vardır. İmam Malik, Allah rahmet eylesin. Nebi i Vesselam'ın kabrine işaret ederek şöyle demiştir: "Şu kabrin sahibi haricinde herkesin sözünden alınacak olan da vardır, reddedilecek olan da." Ancak ümmet bir şey üzerinde icma ettiğinde isabet kaydedilmiş demektir. Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam, "Allah ümmetimizi sapıklık üzerinde birleştirecek değildir." buyurmuştur. Alimlere karşı sorumluluklarımızdan bir diğeri alimlere hemen itiraz etmemektir. Ümmet içinde ilim emanet yani güvenilirlik ve adaletle tanınan ilim adamlarına itiraz etmemek övgüye şayandır. Zira ilim talebesine düşen büyük ilim alimlerin görüşü yanında kendi görüşünü itham etmek ve emin olmadan önce hemen itiraz etmemektir. İmam Şatibi Allah rahmet eylesin şöyledir. Emanet dürüstlük, fazilet, din ve vera ehlinin sünneti üzere yürümek gibi vasıflarla bilinen bir ilim adamı, bir olayla ilgili soruya muhatap olur da, cevap verdiğinde veya benzeriyle karşılaşmadığı bir durum kendisine arız olduğunda, yahut da o alimi dinleyen kişi tam olarak anlayamadığında, alim hemen itiraz ve tenkitle karşılanmamalıdır. Problem arız olursa, Allah'ın izniyle, başarıya ulaşmak için ve maksada erişmek için en layık olan tutum, tevakkuf etmektir. Yani o meselede duraklamaktır. Hakka ve hayra bağlı olduğu zannedilen güvenilir alime hemen itiraz etmemek, övgüyle anılan sabırdandır. Çünkü, alimin sohbetine, ilme ve bu hususta güzelce sebat göstermeye sabır gücü bulmayan kimse, ilim telakki etmeye de ehil değildir. Sabırsız olan ilme nail olamaz. Sabır gösterip sabrı elden bırakmayan kimse bu sayede çaba sarf ettiği her şeye erişebilir. Musa Aleyhisselam ile Hızır kısasında, Hızır Aleyhisselam'ın kendisinin bilip de Musa Aleyhisselam'ın bilmediği konularda Musa'ya sabır şartı koştuğunu görürüz. Allah Azze ve Celle bunu naklederken Kehf Suresi 66-70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Musa şöyle dedi. Sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Beni talebeliye kabul eder misin? Doğrusu dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki? İnşallah dedi Musa, beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım. O halde bana tabi olduğuna göre, hangi konuda olursa olsun... Ben onun hakkında sana söz açmadıkça asla bana soru sormayacaksın tamam mı dedi. Hükümler aslında alime itiraz edenin kastettiği yönde olabilir. Fakat ilim adamı hükmü genel halinden başka yöne çeviren bir arızi hususun bulunduğunu biliyor olabilir. Allame İbni Sâdi, Rahmeoğlu'la Musa Aleyhislam ile Hızır kıssasının faydalarını bundan çıkarılacak sonuçları açıklarken şunları kaydeder. Bu faydalardan biri de olayların hükümlerinin zahirlerine göre cari olduğudur. Mal, kan gibi şeylerle alakalı dünyevi hükümler zahirlerle alakalıdır. Musa aleyhisselam Hızır'ın gemiyi delmesini ve çocuğu öldürmesini kabul etmemişti. Bu olayların zahirleri mümker, karşı çıkılması gereken hususlardandır. Musa aleyhisselam Hızır ile birlikte değilken söz konusu olaylar karşısında susamazdı. Musa aleyhisselam aceleci davrandı ve hemen söz konusu olaylarla ilgili genel hükmü acele verip sabır göstermeyi ve inkarda aceleci olmamayı gerektiren arızi ar ar duruma irtifat etmedi. Önemli bir temel esas olan emin olmadan önce alimlere hemen itiraz etmemek usulüne dair en büyük delillerden biri de Sahabe-i Kiram ile Hudeybiye gününde barış anlaşması belgesinin yazılmasından sonra Kureyş ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam arasında yaşanan kıssadır. Bu anlaşma maddelerini özetle zikredelim. Birincisi, Müslümanlarla Kureyş arasında 10 yıllığına savaş yapılmayacaktı. Aleyküm selam ve rahmatullah. İkincisi, Müslümanlar umre yapmadan geri dönecekler. Bir yıl sonra umre amacıyla Mekke'ye gelip sadece 3 gün kalabileceklerdi. Aleyküm selam da Kureyş'te isteyen kabilelerle anlaşma yapabileceklerdi. Dördüncüsü, Müslümanlar Kureş'ten Müslüman olup da velisinin izni olmaksızın gelenleri geri çevirecek ama Kureş ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunan kimselerden gelenleri geri çevirmeyecek. Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabı bu barıştan pek razı olmadılar, hoşnut kalmadılar ve Nebi aleyhissalatü vesselama bu konuda itiraz ettiler. Bazısı daha anlaşmanın yazılması sırasında itiraz ederek Ey Allah'ın Resulü bunları yazıyorsun ha'' demişti. Allah Resulü de ''Evet, kim onlara giderse Allah onu uzak etsin, kim de onlardan bize gelirse Allah onun için bir kurtuluş ve çıkış yolu tayin edecektir.'' buyurdu. Bu Müslim'in e, rivayet ettiği hadiste bu şekilde geçer. Asap içinde en sert itiraz yapan Ömer bin Hattab radiyallahu an olmuştu. Bizzat kendisi şöyle anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Sen Allah'ın hak peygamberi değil misin dedim. Elbette dedi. Biz hak üzere, düşmanımızsa batıl üzere değil mi dedim. Elbette ki dedi. Dinimizi niçin böyle alçaltıyoruz o halde dedim. O da ben Allah'ın Resulüyüm. Ona isyan edecek değilim. O benim destekçimdir buyurdu. Beytullah'a gidip tavaf edeceğimizi bize sen söylemiyor muydun dedim. Tabii ki. Oraya bu yıl gideceğimizi sana ben haber verdim dedi. Hayır dedim. Sen oraya gidecek ve tavaf yapacaksın buyurdu. Ardından Ebu Bekir'in yanına geldim. Ey Ebu Bekir dedim. Bu Allah'ın peygamberi değil mi? Elbette ki dedi. Biz hak üzere düşmanımız da batıl üzere değil mi dedim. Elbette dedi. Dinimizi niçin böyle alçaltıyoruz o halde dedim. Bak adam bu Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemdir ve Allah'a isyan edecek değildir. O onun destekçisidir. Onun ipine sıkı sıkıya tutun. Allah'a yemin olsun ki o hak üzeredir. Beytullah'a gelip tavaf yapacağımızı bize söylemiyor muydu dedim. Evet öyleydi. Oraya bu yıl geleceğini bildirmişti dedi. Hayır dedim. Oraya gidecek ve tavaf yapacaksın dedi. Bukhari ve Müslim bu şekilde rivayet ederler. Burada Ömer radıyallahu anh ile bazı sahabiler aslında tamamen doğru ve hayır olan bir hususu hata ve şer zannederek itiraz etmişlerdi. Hafız i̇bn Hacer, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Hadiste, Müslümanları ister zayıflık, ister güçlülük durumlarında olsun, içinde bulunan halin selameti ve varılacak sonucunda salahını sağlayacak bir yol olduğu kesinleştiği takdirde, yani Müslümanların maslahatı kesinleştiği takdirde, din konusunda biraz müsamahakar olmanın, aslını yaralamadığı sürece din konusundaki haksızlığa tahammül göstermenin caiz olduğu görülmektedir. Ayrıca, Tabi olan kişinin sadece o halde görüleğine dayanarak, yani sadece zahirde görüleğine dayanarak tabi olduğu kimseye itiraz etmesi yakışık kalmaz. Bilakis teslimiyet göstermelidir. Çünkü tabi olunan kimse, tecrübe sahibi olarak işlerin nereye varacağını daha iyi kestirebilir. Özellikle de vahiy ile desteklenen birinin yanındaysa. Burada, bu Hudeybi anlaşmasıyla ilgili olarak, antiparantez şunu da ifade etmiş olalım, bazıları... Kafirlerle Müslümanların aleyhinde anlaşma yapmanın küfür olduğunu ifade ederek bazı kimseler sırf bu sebepten tekfir ederler. Şayet böyle bir ameliye küfür olsaydı Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam her ne kadar vahil hareket eden birisi olsa dahi böyle bir anlaşmayı asla imzalamazdı. Daha sonra bazı sabilerin hoş görmedikleri Hudaybiye Musallahasının böyle bir barışın hayırlı ve Müslümanlar için bir fetih olduğu, Müslümanlara büyük maslahatlar sağladığı açıkça ortaya çıkmıştır. İmam Zühri Rahimullah şöyle der mesela. İslam'da bundan önce insanların karşılaşıp savaşarak sağladıkları daha büyük bir fetih gerçekleşmiş değildir. Savaş bırakılıp ateşkes sağlanmış, insanlar birbirlerine karşı emin olmuş, bir araya gelmişler, görüşüp tartışmışlardır. Bir şeyler akledebilip de İslam'ın anlatıldığı her bir insan mutlaka İslam'a girmiştir. Yani... Hudeybiye Barış Anlaşması, İslam'ın insanlara daha güzel bir şekilde ulaştırılması, Hüccet'in güzel bir şekilde e, ikame edilmesine vesile olmuştur. O iki sene içerisinde daha önce Müslüman olanlar sayısınca ve daha fazla İslam'a giren oldu diyor İmam Zühri. İbn-i da Allah rahmet eylesin şöyle der. Zühri'nin bu sözünün delili şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye Cabir bin Abdullah'ın kavline göre 1400 kişiyle gitmişti. Bunun ardından iki yıl sonra Mekke'nin fethi yılında 10.000 bin kişiyle gitmişti. Hafız İbn Hacer yine şöyle izah ediyor. Söz edilen barışın maslahatından zahir olduğuna göre Zühri'nin söylediklerinden farklıdır. Bu sul, bu barış ardından insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdikleri o büyük fethin önünde bir basamaktır. Ateşkes de bu fethin anahtarı idi. Hudeybiye kıssası... Fethe olması nedeniyle fetih olarak adlandırılmıştır. Fethin sebeplerinden biri de Müslümanlar Beytullah'tan alıkonmuşlardı. Bu tabloda Müslümanlara yönelik bir haksızlık görülüyordu. Ama arka plan suretinde ise onlar için bir izzet vardı. İnsanlar arasında oluşan güvenli atmosfer sebebiyle hiçbir tatsızlık olmadan birbirleriyle karışmışlar. Müslümanlar müşriklere Kur'an dinletmişler. Emniyet içerisinde açıkça Onlarla İslam üzere münazara etmişlerdir. Daha önce müşrikler yanında bu tür şeyleri ancak gizlilik içerisinde dile getirebiliyorlardı. Müslüman olduğunu gizleyenler ortaya çıkmıştı. Müşrikler izzet ararken zelil olmuşlardı. Galibiyeti arzularken kahrolmuşlardı. İtiraz eden sahabelere bu maslahatlar ayan beyan olunca itirazlarından dönüp tevbe ettiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendisinin hatasını anlamıştı. Allah'ın hatalarına kefaret kılacağını ümit ederek salih amellerde bulunuyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. O gün yani Hudeybiye gününde söylediğim sözün korkusundan dolayı oruç tutmaya, tasallukta bulunmaya ve köle azat etmeye devam ettim. Öyle ki bunun hayır olmasını ümit ettim. Evet bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'inde hasen bir isnatla rivayet eder Ömer radıyallahu anh'den. E, dikkat edilirse e, Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün bu anlaşmaya imza atmasına Ömer bin Hattab radiyallahu anh hoşnutsuz gösteriyor. Ee, daha başka sahabeler de aynı şekilde tabii. Ama e, tekfircilerin insanları tekfir etmekte delil getirdiği ayetlerden birisi Nisa suresindeki ayettir. Allah Resulü'nün verdiği hükme işlerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden teslim olmadıkça emanetmiş olmazlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hiç kimse tutup da Ömer bin Hattab radiyallahu anh herhalde tekfir edemez. Seyyil bin Huneyf radiyallahu anh, ashab-ı kiramın, e, Allah onlardan razı olsun, alimlerine itiraz etmekten sakındırır, sahabeleri, sahabelerin alim olanlarına itiraz etmekten sakındırır ve kişinin büyük şahsiyetlerin görüşlerine mukabil kendi görüşünü itham etmesi gerektiğini söylerdi. İnsanlara ashabın ve hatta bizzat kendisinin Hudeybiye gündeki tutumunu anlatır ve şöyle derdi. Ey insanlar, kendi görüşünüze itham edin. Biz Ebu Cendel olayının yaşandığı o günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini reddetmeye gücümüz yetseydi bunu yapardık, reddederdik. Yani o seviyedeydik, o hale gelmiştik. Şüphesiz e, Seyil bin Honeif radıyallahu anh'ın burada kastettiği e, kişisel görüşle, şahsi görüşle, kendi tercih ettiği şahsi görüşle ilmehline itiraz etmektir. Yoksa kitap ve sünnetin apaçık nasına karşı... Alimin bunlara aykırı bir görüş beyan etmesi halinde kitap ve sünnetle itiraz etmek veyahut e, meseleyi açıklığa kavuşturmasını istemek burada kınanmış değildir. Öyle bir anda asabın mertebeleri meydana çıkmış. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kemali ilim sahibi olduğu ve mertebesinin Ömer radıyallahu anh'ten daha yüksek olduğu e, açıkça görülmüştü. İbn Hacer bu konuda şöyledir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Nebi Aleyhissatve Sallam'ınkine benzer şekilde vermiş olduğu cevapta sahabenin en mükemmeli, ashab içinde Allah Resulü Aleyhissatve Sallam'ın hallerini en iyi tanıyan, dinle ilgili konuları en iyi bilen ve Allah Azze ve Celle'nin emrine en fazla uyan kişi olduğu konusunda tam bir delil bulunmaktadır. İtiraz eden kişi alimleri gözden düşürmeyi ve değerlerini ayaklar altına almayı hedefliyorsa böyle bir itirazın tehlikesi daha büyüktür. Bir gün Ziyad Kufe minberinde hutbe okuyarak şöyle dedi. Ey insanlar! Ben bu gecemi üç özelliğe önem vererek geçirdim. Nasihat ederek bunları size sunmak istedim. Şeref sahibi kimselere saygı duymak, ilim sahiplerini yüceltmek ve yaşlılara hürmet etmek. Vallahi ilim sahibi birine değerini düşürmek maksadıyla itiraz eden biri bana getirilmeye görsün ki onu mutlaka cezalandırır. Şeref sahibi birine, değerini düşürmek maksadıyla itiraz eden biri bana getirilmeye görsün ki, onu mutlaka cezalandırırım. Yaşlı birine, değerini düşürmek maksadıyla itiraz eden biri bana getirilmeye görsün ki, onu mutlaka cezalandırırım. İnsanlar ancak önde gelen şahsiyetleriyle, alimleriyle ve yaşlılarıyla değer bulurlar. Hikmet sahibi kimseler... İlim ehliyle tartışmayı yasaklarlardı. Lokman Aleyhisselam oluna şöyle demiştir: Alimlerle tartışma, onları küçük düşürürsün de seni reddederler. Sefihlerle de tartışma, seni cahil ilan ederler ve söverler. Bunu Cami Ü beyanil İlim kitabında hafız İbn Abdilber rivayet eder. Mehum bin Mihran da şöyle demiştir: Hiçbir alimle de hiçbir cahille de tartışma. Alimle tartışırsan, İlmini senden gizler. Cahille tartışırsan gücenip kızıp sertleşir. İlim talebesi, ilim adamının önünde konuşmaktan daha fazla ondan dinleme konusunda gayret göstermelidir. Yine hikmet sahipleri şöyle derler: Alimlerin meclisine katıldığın zaman söz söylemekten daha çok dinlemeye hırslı ol. Yine bu da Camii Beyanil ilimde rivayet edilir. Hasan bin Ali, oğluna. Şöyle demiştir. Oğlum, ilim adamlarının meclislerine katıldığın zaman söz söylemekten daha çok dinlemeye hırs göster. Güzelce sessiz durmayı öğrendiğin gibi güzel bir şekilde dinlemeyi de öğren. Aleyküm Alimlere itiraz etmemekten kasıt, itiraz etmeyi tamamen terk etmek değildir. E, bunu tekrar edelim. Bilakis kastedilen ihtimal ve iştihadın olduğu yerde itiraz etmeyi, Sırf itiraz olsun diye itiraz etmeyi ve araştırmadan emin olmadan hemen itiraz etmeyi terk etmektir. Alimlere itiraz eden bazı kimseler vardır ki bu konudaki tek gayeleri kendilerini ispat etmektir. Böyleleri uyulmaya değil itiraz edilmeye layık kimselerdir. Ancak masum olan kimseye itiraz edilmez. O da Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dır. Alimler ise masum değildir. İmam zehebi Allah eylesin, Ebu Abdülrahman es Sülemi'den şu sözünü nakleder. Ki bu seriyus sekatiye de izafe edilir ve sufiler bunu çokça kullanır. kullanır. Hocasına, şeyhine niçin diyen kimse ebediyen iflah olmaz. Sonra da zehebi şöyledir. Derim ki, müridin hata etmesi caiz olmayan masum biri olarak bildiği üstadına niçin dememesi gerekir. E böyle bir üstad söz konusu değildir. Böyle birisi yani masum olan ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama şeyh masum değil ise ve niçin sözünü Çirkin görüyorsa, şeyh ebediyen iflah olmaz. Allah Azze ve Celle, iyilik ve takva üzere yardımlaş. Maide suresi 2. ayetinde. Yine Asır suresi 3. ayetinde, hakkı tavsiye edenler. Beled suresi 17. ayetinde de, merhameti tavsiye edenler buyurmuştur. Anlayışı ağır ve kıt olan bazı müritler var ki, itiraz edip uymazlar, konuşurlar, amelde bulunmazlar, işte böyleleri iflah olmazlar. Evet, ilim ehline karşı diğer bir mesuliyet de onlara güvenmektir. Bazı kimseler herhangi bir ameli kendileri yapmazken alimlerin yapmasını beklemektedirler. Kendilerinin yapmama sebebi sadece olayların gidişatına ve sonuçlarına bakmalarıdır. Sonuçta büyük bir mevsedetle, büyük mevsedetlere, büyük kötülüklere yol açmaları bakımından bazı maslahatlardan kaçınılabilir. İslam dini maslahat dinidir. Daha büyük bir kötülüğün meydana gelmesi hesabına dünyalık bir maslahata itibar etmeyi kabul etmez. Münafıklığı sabit olan Allah'ın ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müminlerle alay ettiği bilinen bir münafığın katledilmesinin, onun öldürülmesinin meşru ve hatta vacip olduğu halde, böyle bir tutum ki e, dinden dönmektir böyle bir tutum, Allah Resulü ile dalga geçmek, müminlerle alay etmek, e, dinden çıkmak demektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sebebi olacağı kötülüklerden dolayı böyle kimseleri öldürmekten kaçınmıştır. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın göre o şöyle anlatıyor. Biz bir gazvede Nebi Aleyhisselatü Vesselamla birlikteydik. Muhacirlerden bir adam, Ensardan bir adamın arkasına tekme attı. Ensardan olan adam, Ensar yetişin dedi. Muacirlerden olan da, yetişin ey dedi. Allah Resulü aleyhissalatü nedir bu cahiliye davası buyurdu. Ey Allah'ın Resulü dediler, muacirlerden bir adam, ensardan bir adamın arkasına tekme attı. Nebi aleyhissalatü bırakın bunu, bu kokuşmuş bir iştir buyurdu. Bu olayı Abdullah bin Ubey bin Selül duydu ve demek öyle yapmışlar. Vallahi Medine'ye döndüğümüzde aziz olan, zelil olanı çıkaracak dedi. Ömer bin Attab radiyallahu anh, Bırak beni de şu münafığın boynunu vurayım dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bırak onu. İnsanlar Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor demesinler buyurdu. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu kıssada görülüyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, insanları davetin yayılma dönemi gibi bir vakitte, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam risaletine imandan nefret ettirebilecek bir husus olarak, Allah'ın Resulü asabını katlediyordu demelerinden endişe ederek o münafı öldürmekten kaçınmıştır. Bu sakıncalı durum fesat bakımından o münafın öldürülmesiyle ele geçecek maslahattan daha büyüktür. İbn İsak Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Asım bin Umer bana şu şekilde rivayet etti. O Abdullah bin Abdullah bin Ubey ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve Ey Allah'ın Resulü dedi, bana ulaştığına göre kendisiyle ilgili sana gelen haberden dolayı Abdullah bin Ubey'i öldürmek istiyormuş. Eğer yapacaksan bana emret, onun kellesini getireyim. Yani e, Abdullah bin Ubey bin Selur'un oğlu Abdullah bu. E, o samimi bir Müslümandı. Bu münafığın oğlu samimi bir Müslümandı. Eğer bunu yapacaksan, bana emret de onu ben öldüreyim, onun kellesini ben getireyim diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Hazreç kabilesi babasına karşı benden daha iyi davranan birini tanamaz. Onu öldürmesi için bir başkasına emir vermenden korkarım. Abdullah bin Ubey'in katilini insanlar arasında dolaşırken izleyip öldürmeme fırsat verme. Bir kafire karşılık mümin birinin e, öldürürüm de cehenneme girerim. Yani hislerim bana galebe çalabilir diyor Abdullah bin Abdullah bin Ubey bin Selul. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bilakis bizimle birlikte kaldığı sürece, yani Müslümanlar arasında kaldığı sürece ona yumuşaklık göstereceğiz, iyi davranacağız. Bu olaydan sonra bir olay çıkardığında kendi kavmi onu yani Abdullah bin Ubey'i kınayıp azarlamaya başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ubey'in kabilesinin bu yaptıkları kendisine ulaşınca Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a şöyle dedi. Nasıl görüyorsun ey Ömer onu onu öldüreyim? Dediğin gün öldürseydin arkasından onun lehine tehditler savrulurdu. Yani ona bir takım taraftarlar çıkardı. Bugün öldürmesini emretsem öldürürsün. Ravi şöyle dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tutumunun benimkinden daha muazzam bir bereketi olduğunu gördü. Bunu İbn Hişam Camiül Beyan adlı tefsirinde Taberi yine tarihinde Taberi rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bu e, adı geçen adamın kavmi içerisindeki konumunu Evs ile Hazrec'in savaşmak üzere olduklarını ve muhacirlerle ensarın iki genç nedeniyle savaşmanın eşiğine geldiklerini bildiği için Abdullah bin Ubey'in öldürülmesinin bir takım mevsedetler getireceğini, insanların savaşmalarına ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmalarına yol açacağını da farkındaydı. Bu da Abdullah bin Ubey'in öldürülüp insanların huzura kavuşturulması maslahatından çok da önemlidir. Tüm bu tutumlarda Nebi Aleyhisselatü Vesselam şer'i hükmü nef ortadan kaldırmış da değildir. Bu münafığın kanının masum olduğunu da söylememiştir. Bunu da kabul etmemiştir. Bu konunun illetleri maslahatların ve mefsedetlerin gözetilmesine dayalıdır. Yani iki şer ile iki kötülükle karşılaşıldığında kötülüğü küçük olanı büyük olanına tercih etmek, iki hayır, iki maslahat ile karşı karşıya kalındığında da maslahatı büyük olanı küçük olana tercih etmek şeriatın temel kaydelerinden birisidir. Bu hususa diğer bir örnek. Acaba Beytullah'ın, Allah'ın evi Kabe'nin İbrahim Aleyhisselam'ın ilk inşa ettiği temeller üzerine bina edilmesi mi daha uygundur? Yoksa e, hal üzerine bırakılması mı? Nebi ve Vesselam'a bakalım. O böyle yapmaktan kaçınmıştır. Müminlerin annesi Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan Rüvat göre o şöyle anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Cedrin Beytullah'tan olup olmadığını sordum. Evet dedi. Peki için o kısmı Beytullah'a dahil etmediler dedim. Kavminin mali durumu yetersizdi dedi. Kapısı neden yüksekte diye sordum. Dilediklerini içeri sokmak, dilediklerini de engellemek için kavmin böyle yaptı. Kavmin dönem olarak cahiliyeye yakın bir kavim olduklarından, kalplerinin inkar etmesinden korkmasaydım. Hicri Beytullah'ın içine alır, kapısını da yerle aynı seviyede yapardım dedi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İşte Nebi Aleyhisselatü burada, daha yeni Müslüman olmuş bulunan kavmi için bir fetne sebebi olmasından endişe ettiğinden dolayı, Kabe'nin, İbrahim Aleyhisselamın kurduğu temeller üzerine inşa edilmesini e, ertelemiştir. Bundan kaçınmıştır ve ömründe, hayatındayken bu yerine gelmemiştir. Evet. Ta ki İbn-i Zübeyir radıyallahu anh zamanında e, bu gerçekleşiyor. Evet. Allah'ın şeriatının emin, güvenilir şahsiyetleri olan ilim ehline güvenmek gerekir. Onların ancak daha büyük bir hayır ümidiyle ya da daha büyük bir kötülüğün vuku endişesiyle hayırlı bir fiil yapmaktan kaçındıklarını bilmemiz gerekir. Bazı insanlar alimlerden her şeyi açıklamalarını, mesela ümmetin genel meselelerine yönelik olarak açıkladıkları karar, görüş ve fetvaların dayanaklarını, her halükarda açıklamalarını isterler. Bazen bu tür isteklerde şeriata ve akla aykırılık da söz konusu olabilmektedir. Her şeyin insanlara bildirilmesi de bazen gerekmez. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle der... İnsanlara bilebilecekleri, anlayabilecekleri şeyleri anlatın. Allah'ı ve Resul'ün yalanlamalarını mı istersiniz? Yani insanlara e, anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri, idrak edebilecekleri şeyleri anlatmak gerekir. İbn-i Mesud radiyallahu anh'den rivayete göre de o şöyle der. Sen bir topluluğa akıllarının ermediği bir hadis söylersin de bu onlar için bir fitne sebebi olabilir. Sonunda daha büyük bir kötülük söz konusu ise akıl sahibi olan alimler bazı şeyleri anlatmaktan, haber vermekten kaçınırlar. Bu yasaklanmış olan ilmin ketmedilmesi, gizlenmesi kapsamında değildir. Yasaklanmış olan gizleme ise şer'i bir maslahat güdülmeden yapılandır. Şer'i bir maslahata binaen olursa bu meşrudur. İmam Şatibi Allah rahmet eylesin şöyle der. Şunu bilmeli ki, Şeriat ilminden ve hükümlerle ilgili ilim sağlayan şeylerden olsa bile, hak olduğu malum olan her şeyin yayılması istenmemektedir. Bu iki kısma ayrılır. Yayılması istenen kısım ki, şeriat ilminin geneli bu kısımdadır. Diğeri de, yayılması mutlak olarak istenmeyen ya da duruma, vakte veya şahsa göre yayılması istenebilen kısım. Bu husustaki kural, şatibinin dediği gibidir. Meseleni şeriata arz etmeyin. Etmendir. Şeriat ölçüsüne göre bu mesele doğru ise zamanın ve o zamanın ehlinin durumuna göre meselenin varacağı sonuca bak. Bu meseleyi zikretmek bir kötülüğe yol açacaksa, böyle bir şeye yol açmayacaksa onu kendi zihninde başka akıllara arz et. O akıllar da kabul ederse artık bu mesele hakkında söz söyleyebilirsin akılların genel olarak kabul etmesine göre ya umumi olarak ya da umumluğa layık değilse hususi olarak zikredebiliriz. Önündeki meselenin için böyle bir durum söz konusu değilse, şer'i ve akli maslahat gereğince bu mesele hakkında susmak geçerli olan bir tutumdur. İlim ehline güven ve şunu bil ki, ilim adamlarının avama bazı konuları bildirmekten kaçınmaları ancak ve ancak bir takım maslahatları gerçekleştirmek, ve bir takım mefsedetleri engellemek ümidine dayanmaktadır. Talebe için hangi ilmin daha faydalı olduğunu en iyi tanıyan kimseler alimlerin olduğunu bilmek. Alimlere duyulan güvenden kaynaklanır. Onlar insanlara ilim öğreten ehem mühim sıralamasına yani hangisinin daha önemli olduğunun sıralanmasında bunların ee, tedrici olarak sıralamasına göre ilmin büyük meselelerinden önce küçük meseleleri üzere eğiten, Rabbani kimselerdir. İbn-i Abbas radıyallahu rüvete göre, Fakat Rabbani'ler olun. Yani Al-İmran suresi 79. ayetinin tefsirinde, Rabbani'ler fakih bilgeler olun. Yani dinde anlayış, kavrayış sahibi, hikmet sahibi kimseler olun demiştir. Allah rahmet eylesin. İmam Buhari şöyle der. İlmin büyük meselelerinden önce küçük meselelerine göre insanları eğiten kişiye Rabbani denir. Hafız İbn Hacer bunun izahında şunları söyler. İlmin küçük meseleleriyle kast edilen net ve açık olan ilmi meselelerdir. Büyük meseleleriyle kast edilen ise ilmi meselelerin daha dakik, daha ince olanlarıdır. İlmin külli meselelerinden önce cüzî meselelerini veya usulünden önce furuunu ya da maksatlarından önce mukaddemelerini onlara öğretir denilmiştir. İbni Gıyas'ın anlattığına göre kendisi Ameş'e gidip de hadis rivayet etmesini istediğinde sen Kur'an hafızı mısın diye sorar. O da hayır der. Bunun üzerine Ameş, git ve Kur'an'ı ezberle, sonra gel sana hadis rivayet edeyim demiştir. İbn Kıyas şöyle der. Gittim ve Kur'an'ı ezberledim, sonra Ameş'e geldim. Okumamı istedi, okudum ve ancak ondan sonra bana hadis rivayet etti. Son dönem ilim ehlinden Allame Muhammed bin İbrahim Aluşşeyh, Allah rahmet eylesin, Ondan ders almış birçok e, hocaların anlattığına göre ilim talebi için kendisine gelenlere ilk sorduğu soru Kur'an hafız olup olmadığıydı. Eğer Kur'an hafızı ise kolay metinleri okutur, sonra kadılık yapmaya ehil olana denk yani bu seviyeye gelene kadar ilim yolunda onun yanında yükselirdi. Bu ilim adamının dersleri en üst merhaleye kadar derece derece e, tedricen bu şekilde verilirdi. İlim talebi için gelen kişi Kur'an hafızı değilse Kur'an'ı ezberlemesini emreder. Kur'an'ı ezberledikten sonra ilim öğrenmek için yine onun yanına gelirdi. Evet. Türkiye'de de hocalarımız Allah kendilerinden razı olsun bizlere ilk nasihatleri Kur'an-ı Kerim'i özellikle de mealini güzelce bir baştan sonra defalarca okumak oluyor. İlk önce bundan başlamayı tavsiye ediyorlar. Şüphesiz bu Allah Azze ve Celle'nin kitabında emrettiğidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bizlere vasiyet ettiğidir. Evet, bu konuyu böylelikle tamamlamış olduk. Allah'a hamdolsun. Subhaneke <gülüyor> Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdek ve estağfurke ve etubu ileyküm. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.